yaşadığın zaman, yani faal olduğun zaman, hakikaten zamanı. Şimdi Allah senin, e, o senin dediğin şey, Allah senin olgunlaşmanı beklemiştir. Bir olgunluk çağını, bir geniştik hani zı, zı, zı, zıpırık çağımız var. O zıpırık çağında o bilgileri kabul etmeyebiliriz. Ama başımdan bir tek hastalar geçer. Olgunlaştırma ama Allah verecekse eğer o bilgileri o çağımızda verir. Ee, şimdi senin için zaman e, doğup da hayatın sonuna kadar olan, donan zaman değil. Onun için yaşadığın, faal olduğun zaman hakiki zaman onu diyor. Öbürkü dünyaya dönüyor işte. Bir, o dönüyor. Sen olsan da dönüyor, olmazsan da dönüyor. Yaşasan da Dönüyor, o biraz belli. Dünya. Dünyadaki aynı yere gelmesini 365 gün böyle. Bu, bu arada kendi hesaplarında 300 365 defa dönüyor. Yani bunlar dış şeyler. Evet. Fiziko kim? Şeyler. Fiziko ışık ve fizik ama yani fizik olan şeyler. Hı hı. Kainat böyle kurulmuş. Allah o nizamı kurmuş. Hayatı da ona göre tanzim etmiş. Sene hayatı, dünya tutup kulağından bir, bir, bir 23 derece eğmiş. Mevsimler, geceler, gündüzler, oradan da o hepsi. Gece gündüzler, dönmedin ama günlüklerin gecelerin kısalması, o yeni birçok derece eğildikten ev, evet. meydan geliyor. Mevsimler orada meydan geliyor. Soğuklar, sıcaklıklar, orada mevdemiz. Yani bunlar Allah'ın bize... Buyurun, gel. Bize vermiş olduğu, Tabiatın şeyleri. Zaman varıyor. O zaman duran öyle gelmiş öyle gidiyor. Sayısı yok. Ne zaman olduğunu ben de bilemiyoruz. Duruyor bir zaman, her şey yapıp haberi ediyor. Bir şey yok. Ancak senin buradaki şey, o, o gibi fikirleri yaşadığın zaman, haysatları yaşadığın ah. Şimdi bu zaman babası bu kadar da basit değil, daha ee, tağyetler görece inşallah. O, o artık hiç atımı çıkmıyor. Tağyeti bir kez daha var. Hı, Birincisi var sende, toptan verin bu sormanı, toptan verin sende.